Dergi. Açık Radyo 95 Açık Dergi programında sevgili dinleyicilerimiz çok kıymetli sürpriz bir konukla, helal, sevgili Edgar Keleşle beraberiz. Kendisi Müzesi'nin düzenlediği ve yapıtlarından yola çıkarak. Retrospektif bir kaygıyla tertiplenen değerli bir gösterim programı refakatinde hem İstanbul'un Asya yakasını imza günü ve buluşma konuşma için ziyaret etti. Hem de burada çeşitli eserlerini izleyicileriyle paylaşarak söyleşme imkanı buldu. Biz de Açık Radyo, Açık Dergi programı dinleyicileri olarak kendisinin bize ayırdığı bu vakti mümkün olduğunca verimli bir şekilde kullanmaya gayret edeceğiz. İngilizce olarak yapacağımız söyleşi için baştan ilk sen Mavi Tuna'ya çok teşekkür ediyoruz. Şimdi röportajımıza geçiyoruz. Dear Edgar, welcome again. Sevgili Edgar, merhaba tekrar. Çağdaş sanat ve mimarlıkla ilişkinize değinerek başlamak istiyorum. Polonya, Varşova'da bulunan Keret evinden bahsedelim. Bu proje yaşamınızla ya da geçmişinizle ilgili bir alegori mi acaba? Başvurudaki keret avucumuz benim değil, mimar Yakup Başvurudeki girişimiydi. Yakup iki wasn't olduğunu initiative. Bunlardan keret Hikayelerimin çok minimalist olması nedeniyle, hikayelerim oranında ama işlevsel olabilecek en küçük evi inşa etmek. Duş ve mutfakla beraber içinde insanlar yaşayabilecek şekilde ama olabildiğince küçük olacaktı bu ev. İlkede bu. Öte yandan... Polonyalı bir kökenden geldiğim için ve büyükannem, büyükbabam ve amcalarım holokost sırasında savaşta öldüklerinden mimari olarak yapmak istediği şey temelde, Varşova'daki 2. Dünya Savaşı öncesinin o güzel evleriyle hayli çirkin, hayli komünist, brutalist bir tür bina olan Stalinist evler arasındaki boşlukta yer alan bir bina inşa etmekti. Onun teorisine göre Polonya sanatında ve mimarisinde savaştan sonra bir boşluk oldu. Bu da Yahudilerin Polonya sanat ve estetik sahnesindeki yeriydi. Yahudilerin hafızasının varlığını Varşova'ya geri döndürerek bir tür süreklilik yaratmak ve İkinci Dünya Savaşı öncesi bir mimariyle komünist olan arasında bu tür bir boşluk ve nicelik hissettirmek istedi. Evet. Evin bu özel projenin, günümüz sorunlarındaki son dönemki meselelerin altını çizdiğini söyleyebilir miyiz? Bilirsiniz benzerlerinde olduğu gibi, aşırı tüketim, yabancılaşma veya yakınlık. Sanırım evi açtıklarında küçük turlar yaptılar ve her turda 4 kişilik bir grup vardı. İnsanların eve nasıl farklı nedenlerle geldiğini görmek için çok ilginç oldu bu. Orada sade bir yaşam için bir tür ilham kaynağı görmek isteyen insanlarla tanışabilir. Roman Polanski filmindeki piyanistin karısı ya da Yahudilerin Varşova'ya geri dönüşünü kutlamak için gelenler gibi Holocaust'tan kurtulanları görebilirdiniz. Veya meraklı mimarlık öğrencilerini. Yanı sıra evin mimarisini merak ettiği için oraya gelen çocuklara da rastlayabilirsiniz. Orada ikinci kata çıkabilir ve o koca duvar yürüyüş koridorları ve çocukların arasında rahatınıza bakabilirsiniz. Polonyalı çocuklar o dar duvarlar arasında örümcek adam yap oyunu oynuyorlar mesela. Bu yüzden sık sık oraya geliyorlar. Yani. Holocaust'tan kurtulan birini, çağdaş ve minimalist bir entelektüeli, Japon mimarları ve de onların arasında koşturan küçük çocukların ben örümcek adamım diye bağırdığını görmek yürek ısıtan bir şey benim için. Bu yüzden evin pek çok manası var, evet. Edebiyatınızı bir caz kulübüne benzetsem ne dersiniz? Kısa ve hayat dolu cümleler, hikayeni, hikaye anlatmanın aciliyeti... Bir jazz kulübü gibi. Aynılık, uh, sentence, deneyimlerin kendi benzersizliğinden ve farklı gerçekliklerinden, jazz, deneylerinden geliyor. Spontanizliği, you know, on experiments, on sentences or different realities. What do you think about that uh, allegory, jazz and your literature? Uh, uh, yeah, well... Evet şimdi şöyle Kendimi daha az yakın hissettiğim bir şey bu Ama doğru Söylenebilir Spontane bir yerden yaratmaya çalışmaya gerçekten inanıyorum çünkü Çok komik Aklıma şöyle bir şey geldi Dün bir etkinliğim vardı Etkinlikte tercüman biraz heyecanlıydı Yani ne zaman bir şey söylesem Sadece cümlenin başlangıcını çevirdi Ve sonra Ne demiştin deyip durdu Orada fark ettim ki iki saniye önce ne söylediğimi, sorduklarında ne karşılık verdiğimi bilmiyorum, unutmuşum. Bilmiyorum çünkü tartışma yapıyormuşum gibi hissetmiyordum ya da konuşma yapıyormuş gibi hissetmiyordum kendimi. Biri bir şeyi merak ediyormuş de benim için sadece. Sonra... Onunla birlikte akıyordum ve ne zaman ne söylediğimi düşünmek zorunda kalsam aklımda gerçekten bir hacim veya ağırlığın kalmadığını fark ettim. Aynı şeyi yazmak konusunda da hissediyorum çünkü çoğunlukla insanlar yazmaya kalktıklarında paylaşmak için gerçekten önemli bir şeyleri olduğunu hissediyorlar. Ve yazmayı büyük bir izleyici kitlesinde sahnede verilen bir tür konuşma olarak görüyorlar. Ama benim için yazmak düşünülmeden yapan, yapılan bir şey gibi. Aynı dişlerinizi fırçaladığınızda bunu alelade yapmanız gibi. Ya da yemek yemek gibi. Yine alelade. Bütün katılıkları, egoyu bu şekilde atlatabilirsiniz. Temelde sizi esir eden ya da kendiniz olmaktan alıkoyan her türlü teknokratik şeyi bu şekilde atlatabilirsiniz bu adela delikler. Bir film yapımcısı olarak da şunu söyleyebilirim. En iyi oyuncular rol yaptıklarının farkında olmayan oyunculardır. Aslında bakarsanız çoğu zaman bir şeyi gerçekten iyi yapmak istediğinizde ve bunun için biraz fazla hazırlandığınızda o zaman aslında daha az hazır olursunuz. Deniz Anası filmini yaptığımızda aktörlerden biri Filipinli bir bakıcıyı oynadı ve kendisi gerçek hayatta da Filipinli bir bakıcıydı. Tüm filmi oldukça kolay çekildi. Her şey tek çekimle oldu hatta. Hiçbir sorun yaşanmadı. Yapması gereken her şeyi yapmıştı çünkü bu aktör. Sadece bir yerde ona isminin sorulduğu bir sahne vardı ve bunu 23 seferde çekebildik. Çünkü gerçek adını söyleyip duruyordu ona adı sorulduğunda filmde. Bir filmde olduğunu hatırlamıyordu, öyle hissetmiyordu. Çok içten ve hakikiydi. Ve adama gerçek cevaplar vermek istediler seferinde numara yapmak istemedi. Sanırım burası yazıda aradığım türden bir yer. Samimiyetin ve hakikiliğin yeri. Bunu cazdan biraz farklı buluyorum çünkü cazda hep biraz entelektüel bulduğum bir şey var yazılarım bu anlamda daha çok blues'a benziyor diyebilirim acı ve rahatsızlıklarla ilgili mm -hmm. yazmak benim için süper egonuzu bir kenara bırakıp ...reflekslerinizden, içgüdülerinizden hareketli bir şeyler inşa etmeye çalışmak gibidir. Dünya görüşünüzde değil, bir kokuyla, bir parça molekülle ya da kısacık bir cümleyle... ...yani neden orada olduğunu anlamadığınız bir reaksiyonla hikaye yazmaya çalışmak. Üzerine çok düşünerek değil... Tam tersine daha az düşünmeye çalışmakla ilgili bunun takıntılı birisi olmamla ilgisi olduğunu düşünüyorum tabii ki yazmakla ilgili şöyle bir şey var bence onu en son söyleyeyim başka pek çok şeyle birlikte yazmak biraz daha az düşünmenin yolu benim için. Peki şimdi de sinek hakkında konuşalım farklı kaderlere aynı anda çarpmanın burukluğunu düşünüyorum. O eserdeki ilginç psikolojik sosyal mesafe meselesi, yani bireylerdeki ya da karakterlerdeki çaresizlik meselesi, bu sorunların okuyucunuzla paylaşmaya çalıştığınızda tepkiniz ne oldu? Yani umutsuzluk dedin ve diğer duygu neydi? Aynı anda farklı kaderlere çarpmanın burukluğu. Evet, anlıyorum. Şimdi bu kitap, Sinek... ...öle yazdığım bir araba kazasından ilhamını alıyor. Buradaki fikir şu. Bu kazayı bir derse giderken geçirdim. Şoförde... Bir araba servis elemanıydı. Yolda bir şekilde konuşmaya çalıştık. Aynı bir Trump destekçisi gibiydi bu arada. En sevdiği şey biftek yemek. Bu arada ben yanım. Beyzbola bayılıyor. Ben kurallarını bile bilmiyorum. Evet çok iyi biri gibiydi. Ben de çok naziktim ama gerçekten hiçbir konuda alakamız yoktu. Ve 10 dakika sonra telefonumda maillar yazmaya başladım. Müziği de kapatmasını istedim. Benim zevkimleri korkunçtu çünkü. Çok kibardık ama hiç iletişimimiz yoktu. Trafik kazası geçirdiğimizde ise kendimizi acılar içinde bir anda hastanede bulduk. Her yerimiz sarmalanmış, kısıtlanmıştık. O yerden elip bir şey alamıyordu. Ben merdiven çıkamıyordum. Öyle olunca birbirimize yardımcı olmaya başladık ve yakınlaştık. Şöyle hissettim o anda farklı fikirlerimiz ve zevklerimiz olabilir ama hepimiz aynı şekilde acı çekiyoruz. Bizi bir araya getiren şey aslında acı. Ve eğer kaynağa gidersiniz o zaman burada gerçekten rahatlatıcı bir şey var. İnsanlar sizin felsefi teorilerinizi anlamayabilirler ama acılar ve ahlar içindeyken herkes sizin ne hissettiğinizi bilir. İnsanın temel içgüdüsü size yardım etmeye çalışmaktır. Yani sinek kitabını temelinde bir tür acı olan kitaplardan biri olarak görebiliriz. Acı yoluyla yalnız olmadığınızı keşfedebileceğimiz gerçeğini anlatan bir kitap. Yeah, but also about about pain is some kind. Acı aynı zamanda bir tür şenlik ateşi gibi hepimizi bir araya toplayan bir şey. Gerçekten söylediğim gibi, eğer çok mevkimiz varsa o zaman insanlık yıldızları mı fethetmeli diye konuşabiliriz ya da komünist mi olmalıyız ya da faşist mi olmalıyız? Ama tüm bu mevkileri tarih boyunca kesip attığınızda sonunda hissettiğimiz şey acıdan kaçınmaktır. İstediğimiz şey budur ve başkalarına acı çektirmemek için bir empati duygumuz olduğunu biliyoruz. Yani en çökmüş olduğunuz anlar belki de en çok canınızın yattığı anlardır ki genellikle kendinizi yalnız hissetmeyeceğiniz anlardır bunlar. Aylar önce sokakta düştüm, burnumu kırdım. Başka bir durumda beni görmezden gelecek insanlar o sırada bana koşarak yardım etti, yüzümü temizlediler, konuştular, kaza geçirdikleri zamanı anlattılar. Biliyorsunuz ki kırılganlığımızda ve korkumuzda insanları bir araya getiren şeyler var. Humanity together. Farklı sanatsal zihinlere yaratımlarınızı kısa film olarak yorumlama hakkını vermek nasıl oluyor? Onları nasıl serbest bıraktınız? Onları filminizde, projelerinizde bir araya getirdiğinizde nasıl kontrol ettiniz ya da serbest bıraktınız? Bir de öğrencilerimi iyi bir hikaye ya da iyi bir sanat eserinin tanımı gereği her zaman onu yapan kişiden daha akıllı olması gerektiğini söylerim. Yani bir hikaye yazdığınızda hikayeyi tam olarak anlarsanız, hikayeleriniz kadar akıllı olduğunuzu düşünürseniz, Hikayeye bir IKEA mobilya muamelesi yapıyorsunuz demektir. Ona tamamen teknik bir şey gibi yaklaşıyorsunuz demektir yani bu. İşte biz sanat eseri üzerine çalışmaya başladığınız, başladığınızda ise ne yapmak istediğinize dair bir fikriniz olabilir. Ancak sonunda şaşırmanız lazım. Bence hikaye sizi herhangi bir rasyonel yolla ulaşamayacağınız bir şey anlatmalı. Bu yüzden benim için yazma girişiminin temelinde kontrolü kaybetmek var. Bildiğim bir şey varsa çıkartmasını yapıp arabama yapıştırırım, Twitter'a yazarım. Ama hikayeler hissettiğim ama kelimelere dökemediğim şeylerle ilgilidir. Bu şeyleri de umuyorum hikayenin yardımıyla ya da bir tür kontrol kaybıyla anlatmayı becerebilirim ve anlamayı. Yazma sürecim için edeyim metaforlardan birinin güven olduğunu düşünüyorum. Çok Amerikan bir örnek olacak ama bir çift terapiye gidiyor. Birbirleriyle güven sorunları var çünkü. İkisinden de gözlerini kapatmaları. Ve kendilerini geriye doğru bırakmalarını istiyorlar. Diğer kişinin öbürünü yakalayacağına dair güvenmesi gerekiyor ötekinin. <gülüyor> i̇şte bu yüzden bir hikaye yazarken gözlerimi kapatıyorum, geri çekiliyorum ve hikayenin beni yakalayacağını umuyorum. Elimde sadece bir koku, bir cümle ya da bir durum var ve o kadar. Hikayenin ne hakkında olduğunu bilmiyorum ve diyorum ki, bu hikayenin sorumluluğu. Sadece cümleleri yazıyorum. Hikaye bir noktada konuyu devralacak. Ve bazen de gerçekten, Sonunda sevdiğin hikayeleri bulabiliyorsun. Tabii çoğu zaman yerde kafanda bir şişlikle uyanıp hikayenin seni yakalamadığında görebilirsin. Bir bakmışsın bir anlam ifade etmeyen bir sürü cümlem var. Ama bence eğer bilinç dışıma dokunmak istiyorsam, daha önce bilmediğim şeyleri öğrenmek istiyorsam kontrolü kaybetmeliyim. Çünkü kontrol bendeyken uzayda zaten bildiğim bir alanla sınırlıyım. The territory and the space that I already know. Evdeki veya stüdyodaki özel eşyanızda eski bir anı bulmak gibi mi? Geçmişteki yaratıcı mirasınıza baktığınızda sizi şaşırtan şeyler oluyor mu? Eski hikayelerden birini yeniden okurken ya da filmlerinizi yeniden izlerken mesela. Evet, evet, evet kesinlikle sanırım geçmişteki çalışmalarınızdan birini gördüğünüzde bunun biraz da bir fotoğraf albümü alıp 20 ya da 30 yıl öncesinde bir gençlik fotoğrafına bakıyormuş gibi olduğunu söyleyebilirim. Çoğu zaman o fotoğraflara baktığımda bu arada aman tanrım ne korkunç bir saç kesimi diyorum kendi kendime. Ya da küçükken giydiğim balıkçıya katı şöpler, herkesin meme uçlarının falan görebildiği şeyler. Bunu neden giydin diye sorarlardı ama aynı zamanda dünyanın o anda nasıl hissettiğine dair bir fikir veriyor bunlar. Ben zorunlu askerliğim sırasında yazmaya başladım. İncinmiştim, sinirliydin ve korkmuştum. Orada yazdığım birçok hikayeyi okuduğumda, şimdi onları asla aynı şekilde yazmayacağım biliyorum. Çünkü aynı duygulara sahip değilim ve hayatımı şimdi daha fazla kendi kontrolümle hissediyorum. Yani onlara baktığımda bu adam şimdiki ben değilim derim ama ne zaman olduğunu söyleyebilirim. Hikayeyi okumakla asker olmak nasıl bir duyguydu, sisteme uymayan biri olmak nasıl bir duyguydu onu hatırlayabilirim. And also the loudness in your books I mean in your stories, has an interesting magnetism effect on... Ve bir de kitaplarınızdaki yani hikayelerinizdeki şiddetli sesin, farklı izleyiciler üzerinde ilginç bir manyetizma etkisi var. Kafe ya da arabalı sinema gibi çalışıyorlar. Paylaşmak için çok ilginç bir kalbe sahipler. vuurkaç etkisi var. Hemen, hemen her hikayeniz yeah, see, you know, görsel course, ve or okuyucular or şöyle or hissediyor. Yeah, Vay be, uh, ben ne yaşadım? Like, uh, you know, wow, what did I experience? Give me a break. What was that I had? Yeah, well, well, I think, urgency, you know? <laughs> well, I think you know that, that uh, uh, for me, I see more aspect in writing. Kendi adıma yazıda birden fazla açı görüyorum ama ahlaki açıdan bahsedersem, ahlakçı taraftan konuşmadığımı söyleyebilirim. Ben gerçekten bir hikaye yazarken insanları hayatlarını nasıl yaşamaları gerektiğini vaaz etmek istemiyorum. Ama benim gördüğüm kadarıyla hayat çoğunlukla obsesif kompulsif bir davranış. Bilirsiniz temelde her zaman yaptığımız şeyleri yapıyoruz ve yapmaya devam edip bunları tekrar ediyoruz. Bunu oldukça endişeli bir şekilde yapıyoruz. Çoğu zamanda etrafımızdaki dünyayı görmüyoruz. Çünkü hayatımızı kafamıza takmakla çok meşgulüz. Bu yüzden iyi bir hikayenin yüzünüze atılan bir tokat gibi olduğunu düşünüyorum. Aman Allah, ne oluyor ben neredeyim dediğiniz türden hikayeler bunlar. Yani gerçekten bir ideolojiyi zerk etmek, desteklemek için değil, sizi bir nevi tüm ideolojilerden kurtarmak ve kafanızı karıştırmak için. Yani hayatın... Bir çeşit tabule raza olduğunu görecek ve sonra da o hangi taraf yukarısa hangi taraf aşağısı diye soracaksınız. Çünkü çoğu kez kör noktanızda olduğu için hayatınızdaki çarpıklığı görmeden çok çarpık bir sistem içinde yaşayabileceğinizi düşünüyorum. Kafka'yı ilk okuduğumda hissettiğim de buydu. Ne yazdığını anlamadım, ne demeye çalıştığını bilmiyordum. Ama işte bu tür tezat oluşturan grotesk evet. ve rüya gibi gerçeklikle karşılaşmak etrafıma bakmamı sağlamıştı. Bence bir kafkayesk terimi çok kullanılıyor. Oysa Kafka var olmadan önce de bürokrasi vardı. Sadece bir isim vermemiştik çünkü bir bakıma fark etmemiştik onu ve kabullenmiştik. İşte bu yüzden okuyucumun dengesini gerçekten bozmak istiyorum. <gülüyor> Hikaye okurken dürüst olmak istiyorum kendi dengemi de bozmak istiyorum çünkü bir masaya oturup merhaba okuyucularımın kalbine dokunan önemli metinler yazan önemli bir yazarım demek istemiyorum aman tanrım ben ne yapıyorum bunu neden yapıyorum bu karakterde nereden çıktı demek istiyorum ve göstermem gereken şey de bu bu bir tür yolculuk ve kafa karışıklığı ben 10. emre bir 11. emir eklemek istemiyorum. Ayrıca zaten Tabularasa adında bir hikayeniz var. Evet, evet, Tabularasa benim için çok ama çok önemli bir terim. Yani iki kardeşim var benim. Onlarla birlikte büyüdüm. Abim... Radikal bir solcu aktivist ve zamanında işte polise karşı zararlı maddeleri savunmuşlu da var. Dünya görüşünde özgürlükçi ve çok çok özel bakışı olan birisi. Kız kardeşimse ultra ortodoks, 11 çocuğu ve 50'den fazla torunu var. Üstelik 60 yaşında bile değil. Annem babamsa sadece bir tür siyasi hareketin içinde yer aldılar. Bense liberal bir solcuyum. Temelde ailemle birlikteyken ideolojik farklılıklarımızı hiç hissetmedim, çok hissetmedim. Çünkü babam hep derdi ki, ben aileme ve ailemize baktığımda farklı görüşlere sahip olabiliriz, bunu kabul ediyorum. Zira hepimiz aynı yeri hedefliyoruz. Hepimiz iyi insanlarız, kibarız ve diğer insanları incitmek istemiyoruz hepimiz hayatımızı ve diğer insanların hayatını daha iyi hale getirecek bir çözüm bulmak istiyoruz. Ya yani Kız kardeşin dua ederek bunu başaracağını düşünüyor. Abin gösteri yaparak, ben bunu orduya destekleyerek elde edeceğim düşünüyorum. Sen orduya karşı gösteri yaparak fark etmez diyordu. Gerçekten burada bir arka kapı var ve hepimiz aynı arka kapıyı açmaya çalışıyoruz. Her şeyin ideolojiyle tanımlandığı bu İsrail denen yerden geldiğim için, bilirsiniz siyasi göçlerim için ölüm tehditleri ya da aileme karşı tehditler de alabiliyorum. İşte bu yüzden benim için farklı düşünen herkesin köylerini yakmaya istekli insanlardan kurulu bir kamp ya da kabile yaratmakla ilgili değil mesela. Çevrendeki insanlarla iletişim kurmaya çalışmak çok önemli. İşte ideolojinin bir katman altına girerseniz orada ne gizlendiğini bulursunuz. Kitaplarım İsrail'i Araplar arasında popüler ama aynı zamanda yerleşimciler ve ultra ortodoks Yahudi arasında da popüler. Türkiye'deki etkinliklere geldiğimde de okuyucularım bir kısmı layık ama çoğu dindar Müslüman. Bu tüm yazarlar için geçerli değildir. Malum bazen yazarken bir şekilde bir siyasi fikri ya da partiyi temsil edersiniz ki bu İsrail'de çok yaygın olan bir şey. Biliyorsunuz İsrail'de genellikle yazarlar partiyi savunuyor. Bu yüzden bir yazar lütfen bu partiye oy verin diyebilir. Ama bana gelince çok politik olmama rağmen bunu yapmak istemiyorum. Zafer Tanrıçası'nın temsilcisi değilim ben, Nike'ın temsilcisi değilim. Hikayeler yazarım ve dünya hakkında ne düşündüğümü bilmek istiyorsanız hikayelerimi okuyun. Ve hikayelerimi okuduktan sonra faşist partiye oy verirseniz muhtemelen hikayeleri anlamadınız. Ama başka bir mesele tabii. Benim söylediklerime göre oy vermeyin. Kendinizde bulabildiğiniz ve keşfedebileceğiniz şeylere oy vermelisiniz. Açık Dergi 95.0 Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Eserleri Türkçe dahil onlarca dile çevrilmiş. Dünyaca ünlü yazar ve sinemacı Edgar Geret de, sanat eleştirmeni yazar ve radyo programcısı Evrim Altun gerçekleştirdiği söyleşinin ilk bölümüydü bu. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Açık Dergi